1796, numaralı konu, Huzeyfe'ın fitne ve diğer bazı şeyler hakkında nasihatlerde bulunması, evet, Huzeyfe şöyle buyurmuştur, kendilerine arz olunup da emmiş oldukları fitneler kaybılır üzerinde siyah noktalar meydana getirir, kendisine arz olunan fitneyi reddeden kalbitte beyaz bir nokta oluşur, herhangi biriniz karşılaştığı fitneden sonra kalbinde oluşan noktanın beyaz mı yoksa siyah mı oluştuğunu öğrenmek istiyorsa kendisini yoklasın, eğer daha önceleri haram gördüğü bir şey Hüseyi helal, ya da helal gördüğünü haram sayıyorsa onun kalbi fitneye maruz kalmış demektir. Evet, Huzeyfe şöyle buyurmuştur, fitnelerden uzak durunuz, sakın herhangi biriniz gözünü ona dikmesin, Allah'a yemin edelim ki fitne, kendisine göz dikenleri tıpkı selin önüne geleni sürükleyerek götürdüğü gibi sürükler, fitneler insana hak suretinde görünür, kişi ancak içine girdiğinde onun fitne olduğunu anlayabilir, bir fitne yıl karşılaştığınızda evlerinizde oturup kılıçlarınızı kırınız ve yaylarınızın iplerini, koparınız. Huzeyfe şöyle buyurmuştur. Katıksız şarap bile insan aklını fitneler kadar gideremez. Huzeyfe şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki suda boğulmakta olan bir kişinin duası gibi dua edenlerin dışında hiç kimse kurtulamayacaktır. Huzeyfe şöyle buyurmuştur. Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini ya da ahireti için dünyasını terk edenler değildir. Hayırlılarınız her ikisinden de nasibini unutmayanlarınızdır.